Yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak için projeler ve çalışma modelleri geliştiren ÇEDBİK. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Arda Moltay ile birlikteyiz. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Biz bugün Çevre Dostu Yeşil Binaları konuşacağız. Onun için ilk başta şunu sormak istiyorum. Ne demek Çevre Dostu Yeşil Binalar? Ee, sevgili Leyla yeşil bina şu demek e, bir bina inşa ettiğimiz zaman e, her durumda bir çevresel etkimiz var hı hı. bundan kaçınmamız mümkün değil ama insanların binalara da ihtiyaçları var aynı zamanda hem barınma ihtiyacını gidermek için hem de toplumsal organizasyonumuz gereği bir takım işleri binalarda yürütmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz çevre dostu yeşil binayı çevreye olan etkileri azaltılmış, kontrol altına alınmış yani sıfırlanma çevreye hiç etkisi olmayan bir bina olarak değil ama çevreye olan etkisi olabildiğince minimize edilmiş binalar olarak tanımlamayı tercih ediyoruz. O zaman hemen kafamda şöyle bir soru oluşuyor bir, bir binanın yani çevre dostu olmayan yeşil bina olmayan bir binanın çevreye etkisi nedir? Yeşil bir binanın, yeşil olmayan bir binanın çevreye olan etkisinin iki tane ana bileşeni var. Bunlardan bir tanesi binanın yaşamı boyunca yaptığı emisyonlar ve diğer çevre etkileri. Bunları şu şekilde tanımlayabiliriz. Bir binada ısıtmak, soğutmak için o binaya elektrik harcıyoruz. Bu nedenle örneğin karbon emisyonları açısından scope 2 olarak değerlendireceğimiz bir takım şey emisyonları var. Endirekt emisyonları var. Aynı zamanda o binayı belki ısıtmak için o binada gaz yakıyor olabiliriz. Ya da o binada yemek pişirmek için bir şeyler kullanıyor olabiliriz. Ya da o binada bir iklimlendirme sisteminin soğutucu gazı olabilir. Bunların da çevreye etkileri var. Yani doğrudan emisyonları da olabilir o binanın. Bir de o binanın bu Şehir içindeki konumu nedeniyle ona ulaşmayı gerektirmek gerektiren trafiğin çevreye etkisinden bahsedebiliriz. Ya da o binayı oraya inşa etmek için yok ettiğimiz yeşil alanın veya bakir alanın çevreye etkisinden bahsedebiliriz. Bunlar binaların doğrudan etkileri. Bir de binalara gömülü enerji dediğimiz bir etki var. O gömülü enerji dediğimiz etki de o binayı inşa etmek için kullandığımız malzemeleri imal ederken... Hmm. E, yarattığımız çevre etkileri. Bu hmm. ikisinin birleşimi yani binanın doğrudan e, çevre etkileriyle e, doğrudan olmayan gömülü e, çevre etkileri binanın toplam çevre etkisini oluşturuyor. Peki ekolojik bina ve e, yeşil bina aynı şeyler mi? E, ekolojik binayı literatürde şöyle tanımlamayı tercih ediyorlar. E, bir doğa ile olan ilişkisi doğanın dengeleriyle dengelerini bozmayan hatta doğanın dengelerinden ve doğanın akışlarından yani işte enerji akışı olabilir bu diğer akışları kaynak akışları olabilir bu akışlardan faydalanarak yaşayabilen bir binaya ekolojik bina demeyi tercih ediyorlar yani az çok ekolojik bir bina tasarlamak biraz permakültür tasarımı yapmaya hı hı. benziyor biraz daha belki açık anlatmak gerekirse yeşil bina ise bir ekolojik bina değil çünkü ekolojik binanın sıfır etkili olduğunu doğaya varsayıyorlar genellikle terim olarak literatürde bunu tanımlayanlar yeşil bina ise bahsettiğim gibi etkileri minimize edilmeye çalışılmış bir bina yani tam olarak sıfır etkiden bahsedebileceğimiz hı hı. bir bina değil. Hı hı. Peki e, örnek verecek olursak ne kadar ney ne kadar minimalize edilebilir yeşil binada? Şimdi şöyle e, tabi yeşil bina hareketi ne dünyada bir takım hedefler konuluyor. Bu hı hedeflerin hı. en önemli sürücülerinden bir tanesi iklim değişikliği problemi evet. ve iklim değişikliği probleminin çözümüne yönelik olarak konulmuş olan hedefler. Bu hedeflere baktığımız zaman örneğin Paris Anlaşması'nın iki derecenin altında kalma şartını benimsediği zaman Yeşil Bina Hareketi ileri düzeyli bir takım şeylere hedeflere yürümek durumda ve hatta o zaman ekolojik binaya da bir miktar yaklaşmak durumunda. Bu hedefler neler mesela? Birleşmiş Milletler'in bir... Küresel inşaat birlikteliği gibi bir kurumu var. Bu kurum bir 2016 senesinde Paris anlaşması üzerine bir şey yayınladı, bir yol haritası yayınladı. Bu yol haritasındaki koyduğu hedeflerden bir kısmı şöyle. Mesela yeni inşa edilen binaların tamamının sıfır enerjiye yakın binalar olmasını hedefliyor. Şimdi sıfır enerjiye yakın bina ne demek? Şimdi bir binada sıfır enerji... ...hele ki işte kurumsal büyük... ...ofis binası hı hı. gibi bir binayı düşünürsek... ...sıfır enerjiyi sağlamak çok kolay değil. Çünkü o binayı hiçbir şey yapmasan bile... ...ısıtman gerekiyor, Tabii. soğutman gerekiyor. Kaldı ki içinde bilgisayarlar çalışıyor... ...asansörlerde insanlar aşağı yukarı... ...gidip geliyorlar. Elektriği var. Aydınlatması var. Işte başka birçok yan fonksiyonları Tabii. var. O suyu pompalamak gerekiyor. Evet. Şimdi bunları sıfır enerjiye yöneltmek... İki tane yöntemi var birincisi bunları çok verimli bir şekilde çok verimli sistemlerle yapmak hatta doğayı taklit eden işte biraz önce bahsettiğim gibi ekolojik binayı ekolojik döngüleri andıran sistemlerle yapmak ama tabii bunu bir şehir içi binada sağlamak her zaman çok kolay değil. Tabii. Ee, onun için bu sıfır enerji hedefine nasıl ulaşmayı öngörüyor bu e, kurumlar e, şu şekilde ulaşmayı öngörüyorlar birincisi e, binanın enerji tüketimini minimize etmek ilk hedef. Ama ikinci hedefte minimize edilemeyen enerji tüketimini de yeşil kaynaklardan elde etmek. Bu yeşil kaynaklar binaya entegre kaynaklarda olabilir. Mesela bir güneş enerjisi sistemi olabilir. Hı hı. Veya bir güneş enerjisi sisteminin beslediği bir şebekede binaya enerji sağlayabilir. Bu tür hedeflerle yeşil binaları bu tür daha doğrusu yöntemlerle yeşil binaların ...ayak izlerini, ekolojik ayak izlerini minimize etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu enerji konusu tek konu değil yeşil evet. binalarda. Aynı zamanda su tüketimini minimize etmeye çalışıyoruz. E, arazi seçimlerinin doğru yapılmasını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu şekilde e, mesela bakir bir araziyi e, bir bina inşa etmek için kullanmaktansa... ...daha önceden zaten kullanılmış bir araziyi kullanmayı tercih ediyoruz... Veyahut o araziye düşen yağmur suyunu örneğin bina inşa edildikten sonra da toprağa infiltre edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ya da arazideki yeşil alan miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Mesela yeşil çatılar yapabiliyoruz binaların üzerine. Yeşil çatı yaptığımız zaman o binanın toprağa oturan alanı kadar bir yaklaşık olarak... ...yeşil alanı yani bir habitatı hı hı. binanın çatısında oluşturmuş olabiliyoruz. Bu şekilde yöntemler izleyebiliyoruz. Ama tabii çok önemli bir şey var bu izlediğimiz yöntemlerin içinde. O da şu, yeşil bina hareketi hiçbir zaman insan konforundan da vazgeçmiyor. Çünkü yeşil binaları kabul ettirebilmek için... ...yani dünyada işte 7-8 milyar insan yaşıyor. Bunların büyük bir kısmı şehirlere... E, gelmek niyetiyle hareket ediyorlar şehirlerde yaşamak istiyorlar ekonomik kalkınma modeli bunu gerektiriyor e, bu insanları e, konfor seviyesi azaltılmış binalarda çalışmaya zorlamak ya da yaşamaya zorlamak e, bizim hareketimizin yeşil bina hareketinin başarısız olmasına neden olacağı düşünüldüğü için kabul edildiği için aynı zamanda insan konforunu da arttırmaya çok önem veriyoruz hem insan konforunu hem de insanın ...binada deneyimlediği iyilik hissini arttırmaya önem veriyoruz. Yani binaya daha çok hava sağlamak istiyoruz. Binaya mesela insanları binada içebilecekleri taze su sürekli bulundurulmasını bir şart olarak koşuyoruz. Yeşil bina hareketi bu şekilde yöntemler izliyor hı hı. E zaten e, insan konforunu göz ardı ettiğiniz zaman hedefler çok da gerçekçi olmayabilir değil mi yani çünkü tabi e tabi tab yani e, bazen şu savunuluyor e, hani işte çok derin yeşil hareketler var bu derin yeşil hareketlerde insanın varlığını reddederek e, bir yer küreyi Kurtarma projesi yapılabiliyor. Evet. Ama öyle bir şeyin öyle bir inanışın öyle bir benimseyişin yeşil bina hareket açısından doğru olma imkanı yok. Bu nedenden ötürü de zaten yeşil bina hareketinin hem regülatör olan devletlerin hem inşaat endüstrisinin kendisinin hem de inşaat endüstrisinden Sonuç bekleyen onun kullanıcılarının benimsemesi bizim hedefimiz yani her zaman yeşil bina sistemleri diyeceğimiz yeşil binanın nasıl olması gerektiğini tanımlayan sistemleri her zaman inşaat firmalarının öncülüğündeki sivil toplum örgütleri ortaya çıkartıp tanımlıyorlar ve devletler bunları destekliyorlar. Evet şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz ardından tekrar beraberiz. I'm 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim, kurucu, yönetim Kurulu Üyesi Arda Molta ile beraberiz. Çevre Dostu Yeşil Binaları konuşuyoruz. Ee, Arda programın ilk bölümünde dedik ki iki tane bileşen var aslında binaların çevreye etkileri konusunda. Ee, gömülü enerji kısmında. Ee, bu malzemelerin e, konu, konu, malzemelerle ilgili durum ne yani nasıl temin ediliyor? Şimdi şöyle e, tabii binanın doğrudan işletmeden kaynaklanan etkisini e, görebiliyoruz ve daha kolay kontrol altına alabiliyoruz. E, tabii gömülü enerji e, daha zor bir konu. E, esasında e, şeye baktığımız zaman. Bina sektörünün etkisine yaklaşık olarak toplam enerji kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 39'u binalardan kaynaklanıyor binalar ve onların içinde hı hı. olup bitenlerden buna inşaat süreci de dahil. Bu işletme dönemindeki, işletme sürecindeki emisyonlar yaklaşık burada %25'ler, %28'ler aralığında bir yerde duruyor. Yani geri kalanı demek ki %14'ler, %11'ler, %11-14 aralığında bir yer gömülü enerjiden kaynaklanıyor. Bu da tamamen inşaat sektörüne malzeme üreten üreticilerin payları demektir. Şimdi inşaat sektöründe malzeme üreten üreticilerin paylarına baktığımız zaman tabii burada çok önemli bir pay çimento ve evet. beton sekt, betonarme sekt, beton imalatına ait. Onlar enerjilerini şu andaki üretim teknikleriyle etkilerini azaltabilmek için ne yapıyorlar? Yenilenebilir enerji kullanmaya yöneliyorlar. Veya çimento konusunda bir takım araştırmalar yapıyorlar. Daha az etkisi olan çimentolar, yeni çimentolar üretebilmek için. Bir de tabii tesislerini iyi yöneterek kayıplarını minimize etmeye çalışıyorlar. Aynı şeyi diğer malzeme üreticileri de esasında yapıyorlar. Birincisi şeyler, malzeme üreticileri hem kendi tesislerinin yönetimindeki yönetimi sayesinde kayıplarını minimize etmeye çalışıyorlar. Ama bu yeterli değil. Çünkü kayıp. Minimize ederek ancak %10 ila %30 arasında bir tasarruf sağlayabiliriz. Bu yeterli değil. Onun için hem alternatif malzeme arayışları söz konusu hem de hepsi şeylerini etkilerinin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Bunun için de yaşam döngüsü analizi denilen bir takım analizler yaptırıyorlar. Yani ürettikleri malzemenin ham maddenin doğadan elde edilmesi aşamasından geri dönüşümü veya çöpe, gidene kadar ki olan tüm doğaya olan etkisini inceletiyorlar bir Hı -hı. yaşam döngüsü Hı -hı. analizi sonucunda ve burada neleri e, hedeflemeleri gerektiğini tespit edebiliyorlar bu sayesinde. Neleri azaltmalarının doğru Hı -hı. olabileceği. Mesela belki bir malzeme e, karbon salımı düşüktür ama ötrofikasyon etkisi yani denizlere azot salımları çok yüksektir. Evet. Buna göre malzeme üreticileri çalışmalarını devam ettiriyor Çalışmalara katılıyorlar ama tabii e, gönüllü lük esasına dayanıyor şu anda bu bir hmm. regülasyonla veya bir zorlamayla yürüyen bir süreç evet. değil. Peki e, dernek neler yapıyor bu konuda Türkiye'de? Çedbik Derneği neler yapıyor? Çedbik Derneği birincisi birinci hedefimiz yeşil bina konusunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmak ve e, bilinirliği arttırmak. Bunun için hem e, yeşil binayı da tabii tanımlamanın en kolay yolu birtakım sertifikasyon sistemlerinden geçiyor. Bu sertifikasyon sistemlerini tanıtıcı toplantılar düzenliyor dernek. Hı hı. Daha detaylı olarak da tanıtı, sertifikasyon sistemlerinin nasıl hedeflenebileceğine yönelik eğitimler, teknik eğitimler de düzenliyor. Bu derneğin zamanını alan önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Tabii dernek bir gönüllüler birlikteliği. Bu gönüllüler dernek içerisinde komitelerde çalışarak... Türkiye'ye özgü sertifikasyon sistemleri yaratıyorlar, hı hı. yaratmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi ÇEDBİK konut ismini verdiğimiz sertifika e, yeni bir kararla artık bundan sonra ÇEDBİK sertifikalarına BEST ismini verme kararı aldı. Yani BEST konut olarak adlandırdığımız hı hı. bir sertifikamız var dernekte. E, BEST konut sertifikası konut projelerine yönelik olarak uluslararası örneklerle benzeşen ama Türkiye'nin de özel koşullarında dikkate alan bir sertifika sistemi ve bunun yaygınlaştırılması için şu anda dernek aktif olarak çalışıyor. Bunun yaygınlaştırılmasından kastımız şu, konut projelerinde uygulanabilir Hı. hale gelmesi. Peki burada devletle ve kamu kuruluşlarıyla bir ortak bir çalışmanız oluyor mu? Çünkü sonuçta toplu konutlar genelde. Yani devlete ait olanlar da var, özel de var ama hani sonuçta karar alma mekanizmalarıyla birlikte ilerliyor olmanız gerekiyor. Çok haklısın. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı tabii konudan sorumlu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çeşitli çalışmaları var. Bir dönem bir Çevre Şehircilik Bakanlığı bir sertifika kılavuzu yaratıp sert kabul edebileceği sertifikaların özelliklerinin neler olabileceğini e, hmm. tanımlamaya çalıştı. E, bu çalışması yapıldı ama hayata geçmedi. E, şimdiki eğilim Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda kendilerinin bir e, yerli sertifika üretmeleri e, ki e, bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve tamamladıklarını biliyoruz ama kamuya açıklanmış veya bize açıklanmış herhangi bir e, şey yok ortada. Herhangi bir e, bilgi ya da belge yok. E, bu e, ve bu sertifikayla tanımladıkları, e, işte sertifikaların tabii denetçileri oluyor. Yani binanın Hı -hı. sertifikaya uygun Hı -hı. imal edildiğini denetleyenler oluyor. Bu denetçilik mekanizmasının nasıl çalışacağını tanımlamaya çalışıyorlar. E, ÇEDBİK bir sivil toplum kuruluşu olarak e, bakanlıkla çalışmaya her zaman açık. Ve bakanlığın e, bilgi taleplerini karşılamaya da her zaman açık. Bizim sertifikamız web sitemizde kamuya açık olarak yayınlanmış durumda. E, ama e, biz e, e, sivil toplumun bu konuda daha hızlı davranabileceğini ve e, inşaat şirketleri, işte kullanıcılar, malzeme üreticileri, herkesin bir araya geldiği bir örgütlenmenin daha hızlı davranabileceği ve bakanlığın biraz daha regülatör görevini üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz her zaman. Hı hı. Dediğim gibi ama tartışmaya her zaman açık olan bir alan bu. Tetbik ne zamandan beri bu faaliyetleri? Hangi yıldan beri Çetnik devam ettiğini? Yanlış söylemiş olmayayım. 2009 senesinden beri hı hı. bu faaliyetleri O yürütüyor. zamandan bu zamana ne kadar yol aldı Türkiye? Ve şu anda durum ne? 2009 <gülüyor> senesinde ki bizim de bu sektörle ilk tanışma zamanımızdır. Türkiye'de Yeşil Bina Hareketi'nin başladığı zamandır. Ee, dünyada e, Amerikan LEED sistemi Yeşil Bina Hareketi'nin öncü sistemlerinden bir tanesi ve en aktif kullanılan sistem. Türkiye geçen senelerde bu LEED sistemi içerisinde en çok paya sahip 10 ülkeden bir tanesi oldu. Şahane. Onun için Türkiye tabi yani Amerika'da bir devlet zorlaması olduğu için binaların LEED sistemine göre sertifikalı olması konusunda oradaki rakamlar çok yüksek ama Türkiye'de şu anda 400-500 arası sertifikalı binamız var. Çok güzel. Bir o kadar da sertifikalandırılmayı beklenen bina var. Tabi Yeşil Bina Hareketi'nin Sertifikayla sınırlamak da şart değil. Tabii. Başka bir takım sertifikalı olmayan ama yeşil bina prensiplerini uygulayan binalar olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Kamu da bu konuda çalışmalar yapıyor. Özellikle belediyeler bazı binalarını sertifikalı yapmaya çalışıyorlar. Bazı belediyelerde tamamen başta bahsettiğim gibi güneş enerjisi gibi bir takım sistemlerle destekleyerek binalarını sıfır enerjili yapmaya doğru yöneliyorlar. O nedenle Türkiye bu konuda yol alıyor ama bu küresel hedefler doğrultusunda iki şey yapmamız lazım. Bunlardan birincisi yeni bina inşaatında hedeflerimizi biraz yükseltmemiz lazım. Yani dünya sıfır enerjili binaları konuşuyor. Bizim de bunları artık konuşmaya başlamamız lazım. Bir de mevcut binaların nasıl daha doğru işletilebileceğini tartışmamız lazım. Zaten bunun için biz Çedbik bünyesinde yeni bir sertifika hazırlığı yürütüyoruz. Mevcut bina sertifikası. Dönüştürme gibi. Hem dönüşüm hı hı. hem de illaki bir inşai dönüşümden bahsetmiyoruz hı hı. ama yönetim pratiklerinin iyileştirilmesi, enerji tüketiminin iyileştirilmesi yönünde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü küresel hedefler içerisinde mevcut binalara da enerji tasarrufu ve ekolojik etki azaltıcı e, yatırımların yapılması gerektiği hedefleri var. Hemen derneğin web adresini verelim mi? Tabii e, www türkçe harflerle cedbik yani e, c e d b i k .org. Çok teşekkürler Arda, programa konuk olduğun için. Ben teşekkür ediyorum davetin için. Ben de teşekkür ederim. Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam programında bu hafta çevre dostu yeşil binalar derneği yönetim kurulu üyesi Arda Moltay ile birlikte çevre dostu yeşil binaları konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.